Anadolu'da eşi vefat eden kadını kayınbiraderiyle evlendiriyorlar. Bu uygulama dinimiz açısından doğru mudur? Eğer kadın da erkek de istiyorsa evlenebilir ama onun dışında olmaz. Yani baskı zorla evlendirme diye bir şey söz konusu olamaz. Kadın da erkek de istiyorsa evlenir, kayın ile evlenir. Başkasıyla da evlenir. Ama istemiyorlarsa hiç kimse zor evlendirilemez.